Kişi dostunun gidişatı üzeredir. Kişi dostunun arkadaşının dini gidişatı üzere olur. Öyleyse, sizden biriniz, kimi arkadaş edindiğine baksın. Hadisin anlattığı, hadis, gerek bireysel gerekse toplumsal ilişkiler konusunda önemli yeri olan bir kuraldan söz etmektedir, etkileşim, nesnelerin ya da olayların karşılıklı birbirlerini etkilemeleri anlamına gelir. İnsanın olduğu her yerde söz konusudur. İnsan, etkileşime açık bir varlıktır. Bu özellik onun akıl ve irade sahibi bir varlık olarak insan olmasının gereğidir. İlahi hitaba muhatap olması da bunun içindir. Yüce Allah insanlığa peygamberler göndermiş, kitaplar göndermiş, aklını ve iradesini kullanarak hakikati bulmasını istemiştir. İşte bu hadiste hakikat arayışı içinde olan insana yol göstermekte ve ona bir tavsiyede bulunmaktadır. Senin iyi ve doğru, kötü ve yanlış durumda olmanda Kendisiyle dostluk kurduğun kimselerin etkisi büyüktür. Akıl ve iradeni iyi kullanarak arkadaş ve dost seçimini iyi yapmalısın. Zira kişi dostunun gidişatı üzeredir, hatırlatmasında bulunarak sosyal etkileşimin önemine işaret etmektedir. Sosyal etkileşim ise, genellikle iletişim yoluyla insanların ve grupların hareketlerinin karşılıklı etkileşimini ifade eder. Yani din ve toplumsal yapı arasındaki etkileşim sosyolojik bir gerçekliktir. Saadedinde bulunduğumuz hadis, her doğan çocuk, fıtrat üzere doğar. Onu annesi babası Yahudi ya Hristiyan yapar mealindeki hadisle beraber düşünüldüğünde ister aile planında olsun isterse toplum planında olsun kişinin dini ahlaki inanç, tutum ve davranışlarında çevre faktörü son derece etkili olduğu anlaşılmaktadır. Bu sebepten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Sağlıklı bir İslam toplumunun oluşmasında Müslümanların dikkatini bu hadisleriyle etkileşim faktörüne dikkat çekmekte, hadisin son cümlesiyle yapılan vurgu ile, öyleyse, sizden biriniz, kime arkadaş edindiğine baksın ve bu konuda son derece duyarlı olmaları gerektiğini açıklamaktadır. Verilen mesaj, kişi dostunun dini, gidişatı üzere olur. Söyle dostunu, söyleyeyim kim olduğunu.